Şeytan Rijim. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Ve Alaaqibatul Muttaqin. Ve Aduan Al-Zalimin. Ve Salat Ve Selamunaleyküm Rasulallah. Ve Ve وَأَصْحَابِهِ وَأَتْبَائِهِ اَجْمَعِينَ Allah'a hamd onun alemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamber aleyhissalatu vesselama salat ve selam o kutlu elçinin mübarek ellerinde yetişen adını bildiğimiz bilmediğimiz ama nübüvvet bahçesinin gülleri olan yolumuzun rehberleri olan ashab kiram efendilerimizin hepsine selam manevi huzurunda bulunduğumuz Ebu Eyyub el Ensari radıyallahu anhu'ya selam ve onun adına kurulmuş bu meclise uzaktan yakından gelen siz kardeşlerime müminlere müminelere selam olsun Ben zorlanacağımı biliyordum bugün 52. program 51 sahabe efendimizi anlattım. 52. programda kalbim yerinden çıkacak gibi olacağını biliyordum. Çünkü bir sultanın manevi huzurunda konuşmak kolay değil. Allah yolunda ölülere ölenlere, öldürülenlere, ölüler demeyin diyen Rabbimiz Allah yolunda, Allah namına ilahi Kelmetullah sancağını Medine'den buralara kadar getiren Ebu Eyyub el-Ensari'nin şu anda içimizde olduğunu biliyorum ve korkuyorum, konuşurken kelimeleri seçerken birden farklı bir hal olacağından da endişe ediyorum onun için kelimeler dilimde düğümleniyor, o zorluk altında nasıl anlatacağımı ben de bilmiyorum Rabbimden niyazım şu olsun Nefsimi karıştırtmasın O anlatsın inşallah size Zaten anlatıyor Zaten anlattı Anlatmaya da devam edecek Bu gecede Anlatan o olsun Dinleyen biz olalım Bu gecede o yansıtsın kendini bize 1400 küsür sene sonra Eyüp'te, Eyüp Sultan'da, İstanbul'un göbeğinde Asr-ı Saadet'in Meltem'ini Yüreklerimize kadar çekmeyi Allah nasip etsin O farklı bir insan O büyük bir sahabe Onun İstanbul'a gelişi Öylesine olan bir şey değil Onu her haliyle anlatmak da mümkün değil Ben ondan aciz kalacağımı da biliyorum ama bu kürsüler şimdiye kadar var oldu nice hoca efendiler bu kürsüden onu anlattılar Takatlerin tükendiği bir zamanda Hadi dediler İman edenleri hatırlayın dediler Asrı saadetin o zor imkanlarıyla Medine'den buraya gelenleri Hatırlayın dediler Düştüğümüz anda bile uzatılan el Onların eli oldu. Bu bilinçle onların hayatından istifade edeceğimiz çok şey olacağını biliyorum. Ondan dolayı ben belki bir miktarını, belki o güzel hayatın, o farklı hayatın bir miktarını size anlatmaya çalışacağım. İki soru sormak istiyorum sizin adınıza. Neden İstanbul? Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyası oldu. Neden bu şeref Ebu Eyyub El Ensari'ye nasip oldu? İki soruya vereceğimiz cevap, belki onun hayatından 1400 sene sonra istifade etme adına bize farklı ufuklar kazandıracak. İnşallah biz bugün bu mecliste onun adına kurulmuş bu meclisten dağıldığımız zaman... Bir daha huzuruna geldiğimiz zaman Esselamu Aleyke ya Halid ibn Zeyd dediğimizde o selamlarımız anlam kazanacak. Belki duyacağız, belki duyamayacağız. Ama ve aleyke selam diyen canlı bir kametin burada olduğunu hiçbir zaman unutmayacağız. Neden İstanbul Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın rüyası oldu. Rüyasıydı. Onun için yiğitler çıktılar meydana. O günden ta Fatih Sultan Mehmed'e kadar nicelerinin rüyası oldu. Rüyayı gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğu için onun ümmetinden olanlar da o rüyayı gerçekleştirme adına yollara düştüler. Birçok şeyi feda ettiler. İstanbul'un Önemini siz benden daha iyi biliyorsunuz ama şunu bilin ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hedefi onun rüyası onun gayesi sadece İstanbul değildi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin ve bizim her gün Fatiha'da okuduğumuz elhamdülillahi rabbil alemin ayetini bambaşka okuyordu onun dünyasında وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً alemin ayeti başka bir biçimde yankılanıyordu diyordu ki o eğer hamd bir alemin Rabbine değil binler alemin Rabbi olan Allah'a mahsussa eğer ben bir aleme değil binler aleme rahmet olarak gönderildimse o halde O'nun Risalet davasının mesajları bir aleme değil bin aleme duyurulmalıdır. Resulullah'ın hedefi bu kadar büyüktü. Hedef bu kadar büyük olduğu için daha ilk günler işkenceler altında inleyen Habab İbni Eret O'nun huzuruna geldiği zaman Ya Resulallah dua et Allah bir çıkış yolu göstersin dediğinde önce uyarmış sonra müjdeyi vermişti sabredin yakın bir zamanda Hire'den Hadramut'a Yemen'den Şam'a bir kadın tek başına yolculuk edecek yani o topraklar İslam'ın toprakları olacak hedef büyük hedef büyük çok büyük Resulullah'ın hedefi İstanbul'un da ötesinde ancak İstanbul'un özel bir yeri var. İstanbul o günde Roma İmparatorluğu'nun baş şehri. O günde dünyanın merkezi, siyasi merkez, dini merkez. İstanbul'u ele geçirdiğin zaman dünyanın dört bir tarafına oradan mesajları ulaştırmak daha kolay olacak. İstanbul'dan sonra İslam'ın mesajları dünyanın dört bir tarafına daha farklı duyurulacak. Hal böyle olduğu için ve vesselam Efendimiz o gün için gerçekten zor olan anlaşılması da zor olan kavranılması da zor olan gerçekleştirilmesi de zor olan bu hedefi bu gayeyi sahabenin önüne koydu. Peki ne yaptı sahabe? Ne yapacak? O hedefi gerçekleştirmek için yollara düştüler. Öyle bir düştüler ki Resulullah vefat ettiği zaman Atlarının üzerine bir bindiler Sırtlarında birer tane cüppe, Ellerinde önlerindeki engelleri kaldırma adına aldıkları birer kılıç Yol aldılar Çiçeklere basmadan yürüdüler Coğrafyalardan coğrafyaları açtılar. İslam'ın mesajlarını topraklara değil yüreklere eke eke ta buraya kadar bu topraklara kadar geldiler. Sizin ben atınızın nallarına kurban olayım. Sizin hakkınızı biz nasıl ödeyeceğiz? Kurban olayım sana ey Ebu Ubeyde İbni Cerrah. Sen gelmeseydin Hatay'a, Antakya'ya. Ey İyad bin Ghanem Sen Urfa'ya gelmeseydin Ey Safvan bin Muattal Sen Adıyaman'a gelmeseydin Ey Cerir bin Abdullah Sen Gazi Antep'e gelmeseydin Ey Habib ibni Mesleme Sen ezana hasret olan o kış toprağına Erzurum'un toprağına o ezanı duyurmasaydın Ey Amr ibni Madikerb sen Çorum'un toprağına ulaştırmasaydın ey İsa'nın verasıyla yeryüzünde yürüyen büyük insan Ebu Zerrel Gifari sen Ammuryen'in toprağına, Afyon'un toprağına yürümeseydin ey Ümmü Haram Anamız 86 yaşında kadınlığa bakmadan hastalığa bakmadan devenin üzerine binip de Kıbrıs'ın adasına varmasaydın, ey Ebayu Belensari, sen bu topraklara gelmeseydin, ne olurdu bizim halimiz? Kimimiz zerdüş, kimimiz bilmem ne, kimimiz Hristiyan, kimimiz putperest... imandan mahrum olarak ölüp giderdik değil mi? Nasıl öderiz biz onların haklarını Allah aşkına? Hazreti Ali kitabın ortasından konuşuyor. Bana bir harf öğretenin 40 yıl kölesi olurum diyor. El hak doğru. Ya bize harf değil, bize iman öğreten, bize hidayet öğreten, bize İslam'ı getiren bu aziz insanlara 400 yıl köle olsak onların hakkını ödeyebilir miyiz? Allah onlardan ebeden razı olsun. Ne tekim oldu da Allah onlardan razı olduğunu kitabına yazdı. Bir ayet olarak yazdı. Biz ayet olarak okuyoruz. Radyallahu anhum ve radu anh diyoruz. Onlar Allah'tan razı, Allah da onlardan razı diyoruz. Rıza makamını elde etmiş o insanların kapısında dilenciyiz. Vallahi ben ne zaman canım sıkılsa, ne zaman yorulsak, beşeriz. Ne zaman nefis başka şeyleri telkin etse, açıyorum bir ashabı kiram efendimizin hayatını okuyorum. Sen adam mısın diyorum nefsime. Adamlara bak, adamlara. Onlar bindiler atlarının üzerine. 10 sene, 20 sene ev yüzü görmediler biliyor musunuz? Çocuk yüzü görmediler. Kitaplarımız aktarıyor bize. Bazıları 20 sene sonra döndü geldi evlerine. Onlar çıkarken hanımları hamileymiş. 20 sene sonra evlerine geldiklerinde 20 yaşında bir delikanlı gördüler evde. Şaşırdılar. Neyin nesi dediler? İçeriye girdiler. Meğer oğullarıymış. Meğer kendi kanındanmış. O zaman anladı. 20 senedir evi unutmuş. 20 senedir çadır onun ev olmuş Atı onun mesken olmuş Kılıcı onun dostu olmuş O kuyunda adam olmayın O kuyunda ders çıkarmayın O kuyunda bu güzel insanları Siz iman adına bir seviye kazanmayın Allah yollarından ayırmasın Neden İstanbul için çok şey söylenir Bu kadarıyla ihtifa edeyim neden Ebu Eyyub el-Ensari bu şerefin sahibi oldu? Bu önemli bir soru. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam o hedefi ashabın önüne koyduğu zaman başladı Hicri 48'den itibaren sahabe ordusu buraya gidip gelmeye. Üç ordunun içerisinde sahabeler vardı. Hicri 48, Hicri 49, Hicri 52. Gelen giden askerleri içerisinde bugün isimlerini tespit ettiğimiz 63 tane sahabi efendimiz var. 63 tane sahabi efendi içerisinden, efendilerimiz içerisinden neden Eba Eylül Pelensari? Abdullah İbn Abbas da gelenlerden biri. tercümanul Kur'an, bir mücadele kahramanı, peygamberin havarisi, Zübeyir bin Avva'nın oğlu Abdullah İbni Zübeyir de gelenlerden birisi. Yalova'nın nas nasibi, Fedale İbni Ubeyt de gelenlerden bir tanesi, sayın gitsin 63 tanenin de birbirinden farkı yok. Ama Eba Eyyub El Ensari'nin farklı bir özelliği olmalı. Allah ona bu şerefi nasip etmişse bizim en azından beşer planında baktığımız zaman görebileceğimiz ayrıcalıklar olmalı. Var mı? Var. Nedir peki? Ne olduğunu ben size beş başlıkta özetleyeceğim. Aslında vereceğim bu beş başlık bir yönüyle Eba Eyyub El Ensari ile aramızdaki hukuku, onu tanıma adına ortaya koyacağımız gayreti ve çabayı da zemin ihtibariyle oluşturacak. Neden Eba Eyyub El Ensari? Bir, hayatındaki bereket. İki, hedefindeki istikamet 3 yüreğindeki muhabbet 4 ilmindeki selimiyet 5 hizmetindeki devamiyet 5 tane maddeden dolayı aslında o 63 tane bahtiyarlar ordusunun içerisinden biri olarak Ebu Eyyub El Ensari'nin seçilme nedenine ait bazı ipuçları yakalayacağız. Birincisi neydi? Hayatındaki bereket. Çok bereketli bir hayatı var. Kaç yıllarında doğmuş? İhtilaf var. Ama üzerinde bir yönüyle ittifak edilen bir tarih vereyim size. Miladi 580. Yani İslam Mekke'nin sokaklarında duyulmaya başladığında Eba Eyyub El Ensari 30 yaşlarında delikanlılıktan olgunluğa doğru yürüyen biri. Esat i̇bn Zürare, Yesrib'in sokaklarına İslam'ın mesajını getirdiğinde 40 yaşındaki birisi. O günden sonra Allah ömür verecek, ömrüne bereket verecek. Hicri 52'ye kadar yaşayacak, 92 yıllık bir hayatın sahibi olacak. Ama ben onun hayatını size anlatmaya başladığım zaman ve hayatından bereket adına bir sayfa açtığım zaman Zannetmeyin ki sayfayı onun doğumundan başlatacağım Zannetmeyin ki sayfayı onun mümin olduğu, İslam olduğu, iman ettiği günden başlatacağım Zannetmeyin ki sayfayı Eba Eyyub el Ensari'nin atın sırtında, 90 yaşında Konstantiniyye diye denilen bu topraklara geldiği günden başlatacağım. Hayır, bereket bu değil zaten. Bereketin öncesi var, arkası var. Ben öncesine götüreyim sizi. Eba Eyyub el Ensari der demez. Açacağımız sayfa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden tam yedi asır öncedir. Yedi asır öncesini konuşmalıyız. Çünkü yedi asır öncesinden onun ameline bir karşılık var Rabbul Alemin olan Allah tarafından. Aslında Eva, Eyyub El Ensari dediğimiz bu toprakların sahibi olan o zat yedi asır önce iman eden bir müminin hediyesidir, mahsulü Efendimiz hicret etmiş gelmiş Kuba köyüne, Gülsüm i̇bn Hidim karşılamış onu. Dört gün kalmış orada, pazartesi varmış Cuma'ya kadar. Cuma günü sabahın erken saatlerinde Resulullah yanındaki sahabi ile birlikte Neccar oğulları mahallesine doğru yürüyor. Gidenler bilir, Kuba mescidi şurada, Resulullah'ın Cuma namazı kıldırdığı Cuma mescidi şurada, Kuba'yla Cuma Mescidi arası Sadece 500 metredir Dikkat buyurun Resulullah Sabah saatlerinde Erkenden yola çıkmasına rağmen Cuma mescidine kadar 500 metrelik yolu 4 saatte ancak yürüyebilmiştir Neden Ensar dökülmüş yollara Enes bin Malik diyor ki Medine öyle bir gün görmedi Sevinç Gözyaşları Davetler, herkes bir farklı bir coşku halinde. Gel ya Resulallah, ne olur evimizi şereflendir. Ne olur bize gel diye davet davet üstüne, devesinin yularını tutan, kendisini Resulullah'ın ayaklarının altına atan, o coşku, o heyecan anlatılmayacak bir tablo. Ne diyor Efendimiz? Devemin önünü açın. O memurdur. Allah onu bugün memur kılmış, o nereye çökeceğini bilir, açılıyor, çünkü emir büyük yerden, emri söyleyen Resulullah, emrin sahibi Cenab-ı Hak, artık durur mu açılıyor, geliniyor Cuma mescidinin olduğu yere, orası Afoğulları'na ait bir bahçe, orada kılınıyor Cuma namazı, yol devam ediyor, Neccaroğulları mahallesine geliniyor, Aynen Allah Resulü'nü davet edenlere o söz söyleniyor, devenin önü açılıyor. Allah Resulü devenin üstünde kusva adım adım yürüyor. Hiç kimsenin tahmin edemeyeceği, hurma kurutmak için harman olarak kullanılan, içerisinde farklı şeyler olan, kullanılmadığı için çöplük haline dönüşen bir arsanın önüne oturuyor. Oturur oturmaz Resulullah devenin üzerinden iniyor deve bir daha ayaklanıyor biraz ileriye gidiyor bir evi işaret edercesine Resulullah'a mesaj veriyor geri dönüyor ilk oturduğu yere bir daha oturuyor Allah Resulü söylüyor Oraya oturmuş ya deve orası bizim mescidimizin yeridir Oraya en yakın olan evde konaklayacağımız evdir. Daha cümle bitmeden Halid İbni Zeyd toplamış Resulullah'ın eşyalarını evine götürmüş bile. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o sözü söyler de durur mu mihmandarın nebi? Geliyor, teklif ediyorlar ya Resulallah eşyaların orada sen de bizde kal. Hayır diyor, insan eşyasının olduğu yerdedir. İki tane genç geliyor. Yaşları 15-16. Göz yaşları içerisinde. Adları Sel ve Süheyl. Yarasıllah diyorlar. Devenin çöktüğü yer bizim. Biz yetim çocuklarız. Babamızdan kaldı orası bize. Orayı Mescid-i arsası için Allah adına infak ediyoruz. Hayır diyor efendimiz. Edep öğretiyor, ahlak öğretiyor. Söz şu. Eğer öncesinde verseydiniz kabul ama şimdi biz talip olduk, parayı ödeyerek ancak satın alabiliriz. O anda birisi ayakta. Kim o? Her işin ilki olan, önceliği, ilkliği kimseye kattırmayan, aklına kurban olduğumuz akıllı insan, akıllı tüccar, akıllı Müslüman Hazreti Ebu Bekir. On dinarı verecek, arsayı satın alacak. Ben susayım siz konuşun. Kim geçebilir amelde Hazreti Ebu Bekir'i? Kim Hazreti Ebu Bekir'in o faziletine o sevabına yetişebilir? Oraya vardığınız zaman Mescid-i halılarına koyduğunuz her baş, secde için eğildiğiniz her baş Hazreti Ebu Bekir'in hesap defterine sevap yazdırıyor. Kim geçebilir onu? varıyor oraya. Peki neden o ev? Bunun da bir hikmeti olması değil, lazım değil mi? Dedim ya 7 asır öncesine götüreceğim sizi. 7 asır öncesi. Yemen kralı Rebi adan önce Esadül Kerbi iktidarı ele geçirmiş. Etraftaki yerleri de kendi kontrol altına alacak. Ebu Kerb sonradan Esadül Himyeri olacak. Bir orduyla gelmiş o günkü adıyla Yesrib'e Yesrib'liler karşı koymuşlar Askerlerine demiş ki Karşı çıkanlara Taş üstünde taş bırakmacasına Saldırıda bulunun İki tane Yahudi Alim genç O günler Yahudiler var orada Ve gelecek son peygamberin Ayak izlerini takip ediyorlar Çıkıyorlar Ebu Kerb'in huzuruna Ey kral diyorlar ''Biz kitaplarımızdan okuduk. Burası gelecek son peygamberin hicret yurdudur. Gel buraya el sürme. Kıyamete kadar gelecek olan müminlerin gazabına ve lanetine uğrama. İlk kez duyuyor bunu. Çok oluyor. Size İbn-i siretinden aktarıyorum. Ayrıca onlarca kaynakta bu rivayeti görebilirsiniz. Merak ediyor, soruyor. Son peygambere ait bir şeyler öğreniyor.'' Bir şartla Yesrib'e el sürmem diyor. Benimle beraber siz de geleceksiniz. Gideceğiz Yemen'e bana bu son peygambere ait izleri anlatacaksınız. Ben de sizin anlattıklarınızın üzerinden gelecek peygambere ait bilgilere vakıf olacağım. Kabul ediyorlar beraberce gidiyorlar. Tarih kitaplarının bize verdiği bilgiye göre Yemen'e Yahudilik... İlk kez bu iki tane alim gencin vesilesiyle giriyor Anlatıyorlar Anlatıyor Anlattıkça görmeden aşık oluyor Bir gün rüya görüyor O rüyanın üzerine Yemen'den Kabe'ye örtü gönderiyor Yemen'den Kabe'ye gelen ilk örtü Ebu Kerbin gönderdiği örtüdür Son peygamberin aşkı öyle bir yüreğine düşüyor ki Tahtı sarayı bırakıyor Sıradan bir adam durumuna düşüyor, kendisini gizleyerek Yesrib'e geliyor, Yesrib'de bir ev satın alıyor ve gelecek son peygamberin ayak izlerini Beklemeye başlıyor. Ama her şeyin bir vakti var. Yedi asır sonra gelecek. Hastalanıyor, yatağa düşüyor. İki oğlu var, çağırıyor oğullarını. Vahab ve İleç isimli onlara anlatacağını anlatıyor. Vasiyette bulunuyor. Bir rivayete göre ya bir yazılı metin ya da sözlü bir şiir onlara emanet ederek vefat edip gidiyor. Aradan yedi asır geçmiş. O ev Halid İbni Zeyd'in evi olmuş. Resulullah o eve gelmiş Halid İbni Zeyd Ebu Eyyub El Ensari ya sözlü ya yazılı Esadul Himyeri'nin o günden sonra adı odur Esadul Himyeri'nin şiirini okuyor Allah Resulüne Efendimiz o şiiri dinleyince yedi asır önce kendisine gönderilen selama icabet ediyor Selam olsun Tuba Melikine Selam olsun Ebu Kerbe Selam olsun Esadul Himyeriye diyor Neden Resulullah O evde anladınız değil mi Unutmayan Unutturmuyor dostlar Allah hiçbir şey Unutmaz Ona unutmak nispet edilebilir mi Haşa Unutmayan unutturmuyor 700 yıl önce sen Hazreti Peygamber'in yolunu mu gözledin? O Peygamber'in aşkıyla tahtı sarayı bırakıp geldin mi? O Peygamber'in aşkıyla neleri elden kaybettin? Neleri elden çıkardın mı? Yedi asır sonra Peygamber senin evine misafir olur. Yedi asır sonra sana selam gönderir. Mesaj budur. Halit İbni Zeyd'in o evde olmasının sebebi de odur. İşte neden Eba Eyyub El Ensari sorularına vereceğimiz ilk cevap hayatındaki berekettir. Bereketi görüyor musunuz? Neccar oğullarından bahsetmemiz lazım o bereketi anlamamız için ama onu siz okuyun. Allah Resulü'nün dedesi Abdülmuttalip'ten bahsetmemiz lazım Neccar oğullarını anlamamız için ama onu da siz okuyun. Resulullah'ın Babası Abdullah'tan bahsetmemiz lazım. Onu anlamamız için onu da siz araştırın. Ama bilin ki Ebu Eyyub el-Ensari demek Asr-ı Saadet'ten 7 asır önce başlanmış bir tarih demektir. Hayatındaki bereket bu. Ya hedefindeki istikamet inanılmaz bir istikamet var. Ve istikameti şaşmış bu çağın insanına Ebu Eyyub El Ensari'nin söylediği çok söz var. Duyma adına, o hakikata kulak verme adına istikameti ondan öğrenme adına onun hayat defterinin önüne oturmak durumundayız. Ne zaman Efendimiz o günkü adıyla Konstantiniye olan buranın İstanbul'un fethinin müjdesini haberini verdi bilemiyoruz. Ama bildiğimiz bir hakikat var. Hicretin 5. yılı ahsap orduları, Hendek ordusu Medine'ye saldırmak için geldiği zaman Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Selman-ı Farisi'nin görüşünü kabul edip Hendekler kazmak için seferber olduğunda O Hendeklerin orta bir yerinde koca bir kaya çıkacak Hz. Ali'nin ifadesiyle ne zaman başımız sıkışsa Ya Resulallah der, ona müracaat ederdik O günde öyle yapılacak Allah Resulü gelecek. Hendeklerin fikrini ortaya koyan Selman'ın elindeki kazmayı alacak. Bismillahi Allahu Ekber diyecek. Kıvılcımlar semaya çıkacak. Bir daha ikinci kez kıvılcımlar semada, üçüncü kez bir daha kıvılcımlar semada kaya paramparça olacak. Soracak efendimiz Aleyhissalatu vesselam. Gördünüz mü o kıvılcımları? Gördük ya Resulallah. Neydi onlar? Allah ve Resulü daha iyi bilir. Allah size müjde verdi. Yakın bir zamanda Yemen'in, San'a'nın toprakları ve sarayları sizindir. Kayser'in, Kisra'nın sarayları ve toprakları sizindir. Verdi o gün Efendimiz bir hedef belirledi. Çok büyük bir hedef. Tarih hicretin 5. yılı halen Mekke müşriklerin elinde... Halen Kabe'de 360 tane put var Ama Kabe'yi Mekke'yi söylemiyor Hedef büyük Emel büyük Bambaşka bir hedef Bambaşka bir emel Böyle olduğu anda Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hedef gösteriyor O gün müminlerine İstanbul'un müjdesi de o günün arkasındandır Dikkat buyurun Hicretin Beşinci yılı ne zaman geldi Ebu Ayip Hicretin 48. yılı Kaç yıl? 43 yıl Bir insan 43 yıl Dualarının başına hep Allah'ım o müjdeye beni nail et dese ne olur? Bir insan 43 yıl Resulullah vefat etmiş. Hazreti Ebu Bekir hilafette iki buçuk yıl o müjdeye nail olmak için Ebu Eyyub El atının sırtında Ebu Bekir'in diline ve gözlerine bakıyor. Nereyi işaret etse oraya gidecek. Hazreti Ebubekir Bekir gidiyor. Ömerli günler başlıyor on buçuk yıl. Ömer'in gözlerinde Ömer'in elinde çekilmiş bir kılıç. Nereye git dese Ömer'in dediğini yapacak. Hazreti Ömer gidecek. Hazreti Osman gelecek 12 yıl aynı hal. Hiç bana ne demiyor. Hiç ben yaptım. Bu kadarını yaptım. Ben Resulullah'la Bedir gazvesine katıldım. Ben Bedri'yim. Bedir ashabındanım. Ben Uhud'daydım. Hendek'teydim. Hayber'deydim. Şuradaydım buradaydım. Hayır. Sahabenin sevap adına... Hayrı alma adına hassasiyetini biliyorsunuz. Aynı şey Eba Eyyub El Ensari'nin hayatında. 43 yıl boyunca böyledir. Hazreti Osman şehit oluyor. Hazret Ali'nin yanında. Hazreti Ali neredeyse orada. 4,5 yıl Ali neredeyse orada. Cemel'de Ali'nin yanında. Sıffın'da Ali'nin yanında. Mehveran'da Ali'nin yanında. Ali kiminle savaşmışsa ona karşıdır. Hz Ali şehit oluyor Hz Hasan'ın yanında Hz Hasan gidiyor hilafet adına Hz Muaviye için görevden çekilince bir sükunet tavrı var ama kısa ondan sonra Hicri 48 öncesinde Kıbrıs seferi Hicri 48 hazırlanmış bir ordu o ordunun içerisinde insanlar bakıyorlar yaş 90'a doğru yürümüş o anda ona bir şey söyleseler ikna olmayacak şu sözü söylüyorlar ne olur dikkat edin bakın bu sözden Ebu Eyyub el Ensari bize nasıl bir ders verecek diyorlar ki ey Allah Resulü'nün sahabesi sen düne kadar Ali'nin yanında Muaviye'ye karşı savaştın şimdi Muaviye'nin düzenlediği orduda İstanbul için Konstantiniye için yollara çıkacaksın bu bir çelişki değil mi? Cevap nedir biliyor musunuz? O başka, bu başka. Benim derdim Resulullah'ın müjdesine nail olmak. Orduyu kim düzenlemiş? Kimmiş komutan bana ne? Ve böyle diyerek hicretin 48. yılında 90'a merdiven yaşamış bir hayatın sahibi olarak İstanbul'a gelecek. Ama o sene herhangi bir şey olmayacak. Sahabe ordusu geri dönecek. O da geri dönenler arasında Şam'a gelecek. Bir yıl sonra ordu komutanı Yezid'dir. Yezid'in ordusunda İstanbul'a gelmek istemeyecek Ebu Eegyüp El Yezid'in ordusu gelecek ama içi içini yiyecek. Ben nasıl geri kaldım? Nasıl istikametime gölge düşürdüm? Nasıl bu seferden geri kaldım? ızdırabıyla inleyecek. Hicretin 51. yılındaki sefere Katılacak Süfyan İbni Af'ın komutasında öncü birliğin komutanıdır o da yiğit bir insandır onun komutasında gelecek ve bu topraklara ayak basacak İşte o sefer sırasında hastalanacak vefat edeceği zaman yanındakilere diyecek ki götürün beni götürebileceğiniz en uç noktaya kadar en uç noktaya götürün Ve oraya defnedin Niye ey Halid İbni Zeyd Medine'de ölmek var Ezan var Medine'de İbrahim'in şehri Kabe'nin Yanı başında ölmek var Ezanın olmadığı yerde ölmek Niçin Niçin Siz buralara ezanı kavuşturasınız Diye O Olmasaydı O istikamet olmasaydı 43 sene İstanbul İstanbul deyip yanmasaydı Onun arkasından 21 yaşında Fatih Sultan Mehmet'in yüreğine İstanbul'un sevdasını hangi tohum ekebilirdi Allah aşkına? O tohumun sahibidir Ebu Eyyub El Ensari Hedefteki istikameti böyle anlayın Üçüncüsü neydi? Yürekteki muhabbet inanılmaz bir muhabbet var Muhabbet adına da bize çok şey söyler Bu büyük insan İşin nasıl olacağına dair O kadar önemli mesajlar verir ki bize Resulullah geldi Eşyalarını aldı Ebu Eegyub El Ensari'nin evi iki kat Üst kata Efendimiz'i götürdü Resulullah geldi Ya Resulallah sizin yeriniz üste dedi Hayır dedi Efendimiz Benim gelenim gidenim çok olur Aşağı benim olsun üstenin olsun İstemeye istemeye kabul etti O ilk gece Yatabilir mi Bay Eyyüb El Aşağıda Resulullah nasıl yatsın? Oraya çevriliyor, buraya çevriliyor. Sabah evde Efendimizin huzurunda. Ya Resulallah uyku gözüme haram oldu. Ne olur sen üste çık. Ben aşağıda. Hayır diyor Efendimiz. Birkaç gün uykusuz geçiyor. Bir gün o uykusuzluğun etkisiyle elinde bir su kabı heyecanla düşürüyor. O günkü evleri düşünün. Ahşaptan su sızıyor, atıyor yorganı, atıyor cübbeyi, aman Resulullah ıslanmasın diye kuruluyor. Sabah geliyor, koyuyor kapıya eşiğe başını. Ya Resulallah diyor, sen yukarıya çıkmayana kadar ben kalkmayacağım buradan. Senin yerin benim üstüm diyor. Allah Resulü üste gidiyor. Kaç ay? Altı ay. Belki yedi ay bazı rivayetlere göre ki yedi ay daha doğru. Mescid-i inşa edildiği zaman Musab İbni Ümeyr onun nasibi olacak. Ayşe anamız da Ebu Eyyub El Ensari'nin hanımı olan Ümmü Eyyub'un kardeşi olacak. Muhacir Ensar kardeşliğinde kadın yoktur. Ama tek istisna bu evdedir. Çünkü bu ev özel bir evdir. Muhabbetin kaynağı olan bir evdir. Ne zaman bir yemek yapsa Ümmü Eyyub, büyük bir kadın, Allah ona da rahmet eylesin. Sesimizi Allah ona da duyursun, selamımızı ona da duyursun. Tatmadan önce Resulullah demiş, yemeği göndermiş. Allah Resulünden dönen yemeği de, bu yemeğin içinde Resulullah'ın elleri var diye o yemiş, ev halkına yedirmiş. Bir gün göndermiş yemek, Resulullah el uzatmamış. Ebu Eyyub dikkat etmiş. Ya Resulallah niye yemiyorsun? Siz yiyin. Ben yemeyeceğim demiş. Niye ya Resulallah? Yemeğin içinde soğan sarımsak var. Gelen giden benden rahatsız olur. Onun için ben hoşlanmıyorum demiş. Hiçbir şey dememiş. Almış yemeği gelmiş eve. Söz şu kurban olduğumuz. Sultana bakın sultana. Ey Ümmü Eyyub. Resulallah yemeğin içinde. Soğan ve sarımsak olduğu için Hoşlanmadı yemedi Cevap şu Ümmü ümeyyumdu, Ey, Ümmü Resulullah'ın hoşlanmadığından Biz niye hoşlanalım Biz de yemeyelim gitsin O yemek dağıtılacak Muhabbet Başka bir şey Aklın almayacağı bir şey Muhabbetin merkezi kalp çünkü Kalp ayrı işler Akıl ayrı işler Bugünün insanı ne yapıyor biliyor musunuz kendi hanımını, çocuklarını, dünya malını yüreğiyle seviyor, kalbiyle seviyor. İş Allah'a gelince, Kur'an'a gelince, Resulullah'a gelince en büyük akılcı olarak akılla onları sevmeye çalışıyor. Öyle olduğu için de sahabice bir sevda yok. Aklın merkezi başka, kalbin merkezi başka, muhabbetin merkezi başka. İknanın merkezi başka Sen sahabiden Muhabbet mi öğrenmek istiyorsun Yüreğinle seveceksin Aynen ashabın Sevdiği gibi Nasıl sevmiş Size Ebu Eyyub El Ensari'nin bir sünnetinden Bahsedeyim Sünnet deyince aklımıza o gelir mi Bilmiyorum ama gelsin diye Bahsedeyim ne diyor biliyor musunuz Kendi kendine Ben Resulullah'la 10 yıl On yıl bir fasıla yaşadım Allah Resulü tam 28 gazveye çıktı Vallahi onun hayatında Terk etmediği sünnet Cihattı seferdi Öyleyse eğer ben de aynı sünneti diriltmeliyim Hiç değilse en az Yılda bir kez Cihada çıkmalıyım Siz böyle bir sünnet duydunuz mu E tabakların altını Süpürmek kolay Pazarlık yapmak kolay ama cihat zor iş. Sefer zor iş. Sünnet adına ortaya konulan kamet böyle bir kamet. Vallahi de hayatı böyledir. Hayatını okuduğunuz zaman senede bir yıl Resulullah'ın sünnetini diriltme adına cihat meydanlarında onu görürsünüz. Muhabbetten bahsedeyim size. Biz muhabbet deyince bunları hatırlamıyoruz. Medine'dedir. Dönem Emevi dönemi... Vali Mervan bin Hakem vakit bir vakit namaz vakti bakıyor ki vali gelmeyip namaz kıldırmıyor. Bekliyor gelen giden yok birden ayağa kalkıyor Celallice. Söz şu ey Mervan diyor insanın ödü kopuyor Mervan'ın karşısında konuşmak. Dönemi hatırlayın ismi hatırlayın sözün ağırlığını öyle anlayın. Ey Mervan diyor sen Müslümanların valisisin. Ve peygamberin şehrinin hükümranısın. Senin diline senin eline bakıyor insanlar. Resulullah'ın kıldırdığı vakitte kıldırırsan insanlara namazı arkanda namaz kıldırırım. Eğer o vakti geciktirirsen bir daha senin arkanda namaz kılmam. Mervan durur mu? Anında namaz kılınacak. Muhabbet namaz adına Resulullah'ın sünnetini ihya etme adına ortaya böyle bir kamet koyuyor. Aynı tavrı biz onun Mısır'da olduğu günler görüyoruz. Mısır'ın valisi Ukbe İbn Amir'dir. Vakit akşam namazıdır. Ukbe İbn Amir çok büyük bir sahabidir. İstanbul'a gelen 63 sahabeden birisi de odur. Devlet işleri geç kalmış biraz. Biraz gecikince gelmiş. Daha namaza durmadan karşısında. Ey Ukbe demiş sen Allah Resulünün sahabisisin sen eğer namaza geç gelirsen insanlar bu konuda ruhsat var zannederler böyle bir şeyi zannetmeleri de sünnetin iftal edilmesi bidatların hakim olması anlamına gelir sen buna nasıl meydan verirsin Aman diyor Ebu Eyyub kızma vallahi beni devlet işleri alıkoydu bana bir iş söyle ki namazdan daha mühim olsun Devlet yönetmişsin Yönettiğin İslam devleti olmuş Ne yazar Namazdan önemli bir iş söyle bana Muhabbete bakın muhabbete Sevgiye bakın sevgiye Resulullah nasıl sevilirmiş Bu örnekler üzerinden anlayın Size muhabbet anlatayım İfkı hadisesini biliyorsunuz Münafıkların dilleri durmuyor Ayşe anamız hakkında ileri geri konuşuyorlar Akşam oturmuşlar Ümmü Eyyub bir tarafta Ebu Eyyub bir tarafta Ümmü Eyyub bir anda şöyle bir söz söylüyor acaba diyor böyle bir acabalı bir cümle kullanıyor daha cümlesini bitirmeden kurban olduğumuz sultan aman Ümmü Eyyub aman aman bir kelime daha etme aman orada dur neden söze bakın söze Ey Ümmü Eyyub, sen Ayşe'nin yerinde olsaydın, münafıkların dediği işi yapar mıydın? Haşa diyor, unutma ki Ayşe senden daha hayırlıdır. Ey Ümmü Eyyub, ben Saffan'ın yerinde olsaydım o işi yapar mıydım? Hayır, unutma ki Saffan benden daha hayırlıdır. Senin muhabbetine kurban olayım, ey koca sultan. Nasıl öğretirsin sen muhabbeti Peygamber nasıl sevilir nasıl gösterirsin Sevdiğine dost Sevmediğine düşman Uhud'un arkasıdır dikkat edin Münafıkların reisi İbni Selül Uhud'un öncesinde 300 adamını almış geri gitmiş Uhud olmuş sıkıntılar var Resulullah'ın yüreği yaralı Kalkmış onun minberin kenarında bir yeri var ...konuşma yapıyor, münafık bu... ...dili başka, kalbi başka... ...her zaman böyledir... ...ey Müslümanlar diyor... ...niye siz peygamberi Uhud'da... ...şöyle yaptınız, böyle yaptınız... ...dokunuyor kanına... ...dokunmaz mı o muhabbet kahramanının... ...şöyle bir Ubade İbni Samit'e bakıyor... ...Kudüs'ün Fatihi... ...şu anda da Kudüs'te metfundur... ...o da Ebu Eyyub El Ensari gibi... ...nasıl ki o Sultan... ...İstanbul'un tapusu elinde... Kudüs'ün tapusu da onun elinde. Vallahi onlar orada olduğu müddetçe orası işgale tamamen uğramayacak. İnşallah onlar orada olduğu müddetçe ezan Kudüs'ün semasında hiçbir zaman susmayacak. Böyle bir göz göze bakıyorlar. Birbirlerine işaret eder gibi... Bir anda İbni Selül'ün yanındalar Biri başından biri ayaklarından tutuyor Ey Allah'ın düşmanı Peygamberin mescidinde sana bundan sonra Konuşmaya izin yok deyip Mescidin dışına atıyorlar Muhabbet Size muhabbet anlatıyorum İlahilerde ya Resulallah Seni çok seviyorum demek değil muhabbet Şiirler naatlar dizmek değil muhabbet sadece Muhabbet bu Resulullah'ın sevdiğine dört elle sarılmak, sünnetini ihya etmek, onun bıraktığı mirasa sahip çıkmak. Çok şey söylenir. Gelin dördüncüsüne. İlminde selimiyet. Alimdir, fakiktir, farklı bir insandır. Fetva verecek kadar ilmi vardır Ebu Eyyub El eğer cihat meydanlarında olmasaydı da Rahle'nin başında olsaydı Belki biz bugün Eba Eyyub El Ensari'nin adını Enes bin Malik'in adının yanında okuyacaktık Ama onun adı Enes'in adının altına yazıldı belki o alanda Ama cihat meydanlarında en üste yazıldı Ancak buna rağmen Açın bakın fıkıh kitaplarını Hac, zekat, infak Cihat, ahlak Bu alanlara ait fetvalar okuyacaksınız Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden Tam 155 tane hadis rivayet etmiş 155 tane Neden az? Uzunca bir ömür yaşamış e, Cihat meydanlarında da onun için Bir de çok titiz Ne kadar titiz olduğunu söyleyeceğim şimdi Onun ilmindeki selim duruşu Selim kameti Anlayabilmek için size iki örnek vereceğim Biri Kur'an'ın anlaşılması Biri rivayetin titizliği konusunda İki örnek vereceğim ki Bugünün dünyasındaki insanlar olarak Müminler olarak Bu alanda sıkıntılarımız var Dertlerimize derman olsun bu güzel Sultan Yine bize bu alanda da rehberlik etsin. İstanbul'a geldiği günler o bahadırlardan, o Kur'an'ın rical dediği, adam dediği, gerçek adamlardan, erkek oğlu erkeklerden birisi düşmanın üzerine saldırıyor. Birisi arkadan bakıyor, çok tehlikeli bir hamle yaptı diyor. Eğer o duysaydı Bakara suresindeki ayeti, kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın diyen Kur'an'ın ayetini duysaydı böyle yanlış bir iş yapmazdı. Bir anda sinirleniyor. Ey Müslümanlar diyor siz o ayeti böyle mi anlıyorsunuz? Ses yok çünkü yanlış anlaşıldığı ortadadır. Bu ayet bizim hakkımızda nazil oldu. Biz ensar hakkında nazil oldu. Gelin Allah'ın bu ayette bize söylediği mesajı size söyleyeyim. Biz ensar topluluğu İslam'ın mesajları Medine'de yayılmaya başladığı zaman aşımızdan işimizden gücümüzden olmuştuk. Kendi kendimize düşündük dedi ki tamam İslam'ın mesajları yayıldı. Şimdi biraz başka Müslümanlar bir şeyler yapsın. Biz de hiç değilse işimizle gücümüzle uğraşalım. Biz bunu dediğimiz anda Rabbimiz bu ayeti indirdi. Ey iman edenler kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın dedi. Ayet cihada çıkmayanlar hakkında siz bu ayeti Allah yolunda kahramanca savaşan yiğitler için mi kullanıyorsunuz? Bakın ne söylüyor Bakın nasıl bir bilinç veriyor Nüzul ortamını Sahabenin Kur'an anlayışını Son vahyin ilk Muhatapları olan o güzide Nesli anlayışını ihmal ederek Kur'an'ın Anlaşılmayacağını Bize bu sözlerle beyan ediyor Hadis konusunu söyleyeyim Resulullah'tan bir hadis Duymuş Ama merak ediyor acaba doğru mu o mecliste bulunan bir isim var. Kim? Bugün adını çok duydunuz benden. Ukbe İbni Amir, Mısır'ın valisi. Medine'den yola çıkıyor Mısır'a. Medine, Mısır. Ne için? Tek bir hadisi sormak için. Varıyor Ukbe İbni Amir'in kapısına. Seviniyor, çok severler birbirlerini. Dostturlar, hoş geldin, sefa geldin, gel. İçeriye buyur etmeye çalışıyor. Hayır diyor. Beni buraya getiren tek bir şey var. Amelime başka bir şey karıştırmak istemiyorum. Ben Resulullah'tan şöyle bir hadis duydum. O gün o mecliste hayatta olanlardan birisi sesensin. sensin. Bu hadis böyle mi değil mi? Ukbe uh İbni Amir diyor ki vallahi öyle. Hadis ney? Her kim dünyada bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamette onun ayıbını örter. Lafsı böyle manasını biliyorsunuz zaten hadisi alır almaz yola düşüp geliyor insanlara o hadisi rivayet ediyor titizliği görüyor musunuz? bu konudaki hassasiyeti görüyor musunuz? ilmin selimiyeti demek ne demek anlıyorsunuz değil mi? bugün biz aklımızda duymuşuz falanca hoca efendiden bir ayet bir hadis acaba doğru mu diye Kitabı açıp doğrulatmakta dahi üşenen bu çağın insanlarına bu rivayet çok şey söyler. Sen kalkacaksın Medine'den Mısır'a geleceksin. Resulullah'ın bu hadisini duyan birinin üzerinden doğrulatacaksın. Şimdi daha iyi anladınız değil mi? Bizim hadis külliyatımız nasıl oluşmuş? Dinin intikal ve muhafazasında... Kilit nesil olan sahabenin rolünü, misyonunu, bu manada Allah'ın onlara biçtiği vazifenin, görevin ne olduğunu daha iyi anladınız değil mi? Gelin beşincisine. O neydi? Hizmetteki devamiyet. Neyi kastediyorum? Kastettiğim belli. Ne zaman şehit oldu Ebu Eyyub El Ensari? Hicri 52 Hicri elli iki. Bizim takvimimizin üzerinden konuşuyoruz. Yıl kaç bu sene? 1434. Aradan kaç yıl geçmiş? 1382. 1382 yıldır halen hizmete devam ediyor mu etmiyor mu? Eğer o hizmette olmasaydı ben burada olmazdım. O anlatıyor. Onun hayatından ilham alıyoruz. 1382 senedir Ve dünya 10 bin sene mi sürecek Allah bilir 20 bin sene mi sürecek Yarın mı bitecek bilmiyoruz Allah bilir Ama dünya devam ettikçe Onun hizmeti devam edecek En başta bir şey söyledim Unutmayan Unutturmuyor Unutturmayacak Dünya döndükçe Ebu Eyyub el Ensari'nin Buradaki bu topraklardaki Hizmeti En gür seda ile devam edecek Onun hizmeti Olmasaydı Şarkın elin sevgili Sultanı Selahaddin'i Tarih inanın yazmayacaktı Biz Alpaslan gibi Bir kahramandan haberdar olmayacaktık Biz Kılıç aslan gibi bir komutanı Tarihte okumayacaktık Biz 21 yaşında İstanbul'un sevdasıyla ey İstanbul ya sen beni alacaksın ya ben seni alacağım diyen Fatih Sultan Mehmedi okumayacaktık. Hizmet devam ediyor. Devam ettiği için altı asırlık bir çınar neşet ettiği bu topraklardan Osmanlı bile onun hizmetinin bir hasılasıdır. Hizmet devam ediyor. Dünyanın neresine giderseniz gidin İlhamını Eba Eyyub El Ensari'den almış. Bu toprakların insanının oralara ektiği iman tohumlarını göreceksiniz. Nereye giderseniz gidin. Balkanlar'da böyle, Kafkasya'da böyle, Endonezya'da böyle, Tayland'da böyle, Japonya'da böyle, şurada böyle, burada böyle. Tohumu eken o mahsul elbette böyle olacak. Allah o hizmetten bizi geri koymaz. Aziz kardeşlerim söylenecek çok şey var, dakikalarda ilerliyor ezana doğru. Sizi ben bir Medine'ye götüreyim, bir daha İstanbul'daki Medine olan Eyüp Sultan'a getireyim, sözlerimi de toparlayayım. Günler Emevilerin Medine'ye hakim olduğu günlerdir. Ebu Ayyub El Ensari'nin kalbinin darlandığı, sıkıntı çektiği günlerdir. Çünkü görüyor... Nebevi siyaseti görmüş Şimdi saltanatı görüyor Nebevi siyaset ile Saltanat arasındaki farkı görüyor Medine'nin Peygamber şehrinin Nereden nereye geldiğini görünce Yüreği darlanıyor Acayip bir ruh haline giriyor O sıkıntı içerisinde Kendisini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Türbesine atıyor O zamanki halleri Düşünün Başını Hücre-i Saadet'in eşiğine koyuyor ve başlıyor ağlamaya İnsanlar haber götürüyorlar Mervan bin Hakem'e Mervan diyorlar Ebu Eyyub el Ensari şu anda peygamberin mescidinin içinde Onun türbesinin önünde onun mezarının önünde Başını yaslamış onun mezar taşına Gözyaşları içerisinde ağlıyor Mervan geliyor Büyük bir öfkeyle Ey Ebu Eyyub El Ensari diyor. Sen ki Resulullah'ın sahabisisin. Taştan topraktan medet umulmayacağını sen bizden daha iyi bilensin. Sen şimdi taştan topraktan medet umuyorsun? Rivayet çok önemli. Onun için kaynağını da veriyorum size. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçiyor bu rivayet. Şöyle bir kaldırıyor sultanımız başını. Gözünde iki İki gözünden yaş akıyor Yaşlarını siliyor Dönüp Mervan bin Hakem'e diyor ki Ben taştan topraktan Medet ummuyorum. Vallahi ben şu kulaklarımla Duydum Şu mezarda yatan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bir gün dedi ki Din işleri Ehil olanların Elinde olduğu zaman Kaygılanma ama o işleri ehil olmayan adamlar üstlendiği zaman Ne kadar ağlasan, ne kadar sızlasan, ne kadar kaygılansan azdır Şimdi ben halimi Resulullah'a arz etmeye geldim Din işleri ehil olmayan adamların elinde Onun için ben halimi burada Resulullah'a arz ediyorum Benim taşın toprakla işim yok ben Resulullah'a halimi arz ediyorum diyor. Mervan bakıyor ki... Ebu Eyyub El Ensari'nin önünde konuşulmayacak... Onu o halde bırakıyor. Alıyorum geliyorum sizi Medine'den... Bin küsür sene, bin üç yüz küsür sene sonrasına... Eğer yolumuz... Medine'ye düşseydi... Bizim onun türbesine, onun hücre-i saadetinin eşiğine... Baş koyacak imkanımız yok Ama hiç değilse Ravza'nın kenarında oturduğumuz zaman Ebu Eyyub El bu hatırını Bu hatırasını hatırlardık Biz de Resulullah'a halimiz arz ederdik Ya Resulallah derdik geldik Hak etmememize rağmen geldik Yaralı ümmeti temsilen geldik 1 milyar 700 milyon olan ama bir tesbihin taneleri gibi darmadağın olan ümmetimizin adına geldik. Halimizi sana arz ediyoruz. Halimizi sana açıyoruz. Sen bilirsin deyip Resulullah'ı derdimize, o tasamıza, o feryadımıza ortak edebilirdik. Ama Medine'den uzaktayız. Medine'den uzaktayız ama İstanbul'daki Medine'ye de yakınız. Şimdi gelin. Başımızı koyalım Ebu Eyyub El Ensari'nin eşiğine Onun o gün orada ortaya koyduğu kamet Bugün bizim kametimiz olsun Başımızı koyalım onun eşiğine Ve o hali o durumu biz arz edelim Ey Allah Resulü'nün sahabesi diyelim Üzülme 1382 sene sonrasından sana şunu söylüyoruz ki Vallahi bu toprakların çocukları senin bu topraklara ektiğin iman tohumunu zayi etmediler. Elhamdülillah. Zayi etmediler. Ezanı Muhammediyeyi bu topraklardan duyurdular. Elhamdülillah. Altı asır hatasıyla, sevabıyla, yanlışıyla, eksiğiyle, fazlasıyla İslam'ı temsil ettiler. Elhamdülillah. Şimdi bu toprakların insanları bir daha kattı ayağa, bir daha sahabenin hasbiliğinde, bir daha onların öğrettiği o iman heyecanıyla, bir daha o güzel coşkuyla, yeniden bir kez daha iman insanı olma adına ortaya çıktılar. Halimiz senin malumundur ey Eba Eyyub Elensari, ey Sultanımız. Sen bilirsin, hali ona arz etmenin zamanıdır. Aziz kardeşlerim Onun hayatındaki bu beş tane özellik Söylenecek çok şey var Ama bu beş tane özellik Hayatlarımıza in, inşallah Bir şekilde ilham kaynağı olsun Gelin Ona komşu olmanın sorumluluğunu adına O sorumluluğun bize yüklediği vazife adına Hayatlarımızı bereketlendirme adına bir kez daha ayağa kalkalım Bereket ömrün uzamasıyla Kısalmasıyla alakası yok Bereket Allah'ın ikramıdır Allah adına ve Allah namına Bir iş yapılıyorsa eğer Allah o işe tenezzül ederse eğer Allah o işe eğer Bir şekilde nazar ederse Melekleriyle desteklerse Az şey çok şey olur Hesap onu tutmaz Hesap onun Farklı bir şeyini yansıtamaz ama bereketin bu manada bize söyleyeceği çok şey olduğunu unutmayız. Gelin hayatlarımızda bereket adına bir kez daha sorumluluğumuzu onun vesilesiyle gözden geçirelim. Hedefteki istikamet dedik. Var mı istikametin ey Müslüman? Var mı istikametin Ebu Eyyub El Ensariye komşusun sen? O 43 sene hedefi belliydi. Senin hedefin ne Senin hedefin onun hedefine eğer uymuyorsa sen yarın haşır meydanına onun arkasında yürüyeceksin. Resulullah'ın müjdesi bu. Nasıl yürüyeceksin hedeflerin uymazsa? Sen hedefini son okuduğun kitaba göre mi belirliyorsun? Sen hedefini dün dinlediğin Bugün başka birinden başka bir şey duyduğun, yarın başka birinden duyacağın bir şeyle mi belirliyorsun? Yoksa sen hedefini, hedefin kitabını yazan istikamet adına, istikametin nasıl önemli bir azık olduğunu aleme hayatlarıyla gösteren her biri istikamet kahramanı olan, her biri Hayatın hangi alanında olursa olsun, istikamet adına bambaşka bir ufuk, bambaşka bir kamet ortaya koyan o büyük insanlardan mı alıyorsun? Eğer hedefin öyle olsaydı, şöyle kalkardın sabah namazlarında, şöyle bir bakardın etrafa. Lambası yanan evlere bakardın, yanmayan evlere bakar yüreğine ızdırap düşerdi. Eğer hedefin olsaydı Müslümanların aleyhinde konuşmazdın Falanca bizden filanca bizden değil Benim cemaatim, benim vakfım, benim partim, benim şuyum, benim buyum değil İmansızlıktan nesillerin sabun gibi elimizden kaydığı Nesillerin makinalaştığı Nesillerin televizyonun önünde, internetin önünde Bilmem ne belanın önünde yok olduğu Tesettürsüzlüğün her gün biraz daha sokaklara yayıldığı imansızlığın sineleri çatlattığı şu zamanlarda İman insanları gibi olurdun yanıyor imanım yanıyor içinde tutuşmuş evladım yanıyor der Bu manada gayret içerisinde olurdun Eğer senin hedefinde istikamet olsaydı Hazreti Ali'nin sözü senin hayat ilken olurdu. Haklı olmak kadar haklı kalmak da önemlidir derdin. Bugün hak senden yana olabilir. Hakka yaraşır bir biçimde kametin olabilir. Yarın farklı bir duruma düştüğün zaman istikamet adına hayatından bir şeyler sökülüp atılıyorsa... İstikamet adına yeniden bir kez daha Ebu Eyyub El Ensari'nin çağlar öncesinden söylediği Ve halen söylemeye devam ettiği o sözleri duyar İstikamet adına sen de bir şey belirlerdin. Allah aşkına nasıl olur da biz geliriz Esselamu Aleyke deriz ona selam veririz Fatihalar göndeririz ve daha bu camiden çıkmadan istikamete leke sürecek işler yaparız. Demek ki duymamışız. Demek ki biz sadece gerçekten buradaki o ruhu manayı şekle indirgemişiz. Eğer öze indirgeseydik öz olsaydı o günkü insanların dediği gibi biz de istikamet adına çok şey derdik. Ve çok şey yapardık. Üçüncüsü neydi? Yürekteki muhabbet. Seviyor muyuz Allah Resulü aleyhissalatü vesselamı? Ben sizin adınıza sev söyleyeyim. Seviyoruz. Seviyoruz, seviyor muyuz ashabı kiram efendilerimizi? Ben sizin adınıza söyleyeyim. Seviyoruz. Ama yine sizin adınıza bir şey söyleyeyim. Sahabenin sevgisiyle bizim sevgimizi yan yana getirseniz, o sevgi nerede kalır Allah aşkına? Neden biz sevgi adına, muhabbet adına ashab-ı kiram efendilerimizin ortaya koydukları o kametlerden nasiplenme noktasında zafiyet içerisinde oluruz? Muhabbet neden bizim yüreğimizde bir türlü filizlenmez? Neden bu manada istenilen şey ortaya konmaz? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sesini duydu. Konstantiniye bir gün muhakkak fethedilecektir dedi. Onu fetheden komutan ne güzel komutan o ordu ne güzel ordu dedi. Düştü yollara 43 sene boyunca o sevda adına koştu durdu. Senin iman ettiğin peygamber Hayber dönüşü kızı Fatma'ya bir söz söyledi. Sen duymuyor musun o sözü? Ne dedi biliyor musunuz?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 her ev dedi, her ev. Dünyanın her evi dedi. Sen eğer bu manada kendisin, kendine bir hedef belirlemedinse, muhabbet adına bir daha test et. İlimde selimiyet. Var mı selimiyet? Test et. Selimiyet varsa eğer ilminde sen kitabı konuşursun. Falanca hoca filanca televizyon programı filanca takvim arkası demezsin. Dinini ehliyet sahibi hocalardan alırsın. Ehliyet adına gerçekten hassasiyetin olur. Ve bu manada sorgularsın. Ne kadar o sorgulama noktasında bedel ödersen, Allah'ın o kadar sana selimiyet aşılayacağını hiçbir zaman unutmazsın. Ve sen de Ebu Eyyub El Ensari gibi Allah dedi dendiği anda durursun. Rahlenin başına geçtiğin zaman, mealden hüküm çıkarmasın, bana göre deyip haddini aşmazsın bana göre deyip yorumlar dizmesin. bu işin bana göre olmayacağını bilirsin bana göre diye bir şey yok Allah'a göre var, Resul'e göre var müştehid imamlara göre var ne demek bana göre bana göre olmama hakkının olmadığının bilincinde olursun eğer senin ilminde selimiyet varsa ya hizmette devamlılık devamiyet. Ne dedim? 92 yaşında. Veil olsun o gence ki 20 yaşında halen Allah için terlememiş. Veil olsun o ihtiyara ki 80 yaşında, 90 yaşında Ebu Eyyub el Ensarinin bu manada söylediği sözü duymamış. Gelin. O burada ya, bize komşu ya. Resulullah da dedi ya haşır meydanında meydanına benim ashabım hangi beldede ölürse inşallah o dirildiği zaman bir komutan olarak diriltecek ve arkasına takacak o beldenin insanlarını haşır meydanına ona doğru yürüyecek. Bizim komutanımız çok ve çok sağlam Mihmandarı Nebi Resulullah Ebu Eyyub El Gördüğü zaman ne yapacak biliyorsunuz değil mi? Siz de eğer onun arkasındaysanız Siz de eğer onun yanındaysanız Size de ne yapacağını siz de tahayyül edin Gelin söz verelim ve bu sözün de arkasında duralım Allah'ım sen bizlerin hayatlarında da bereket ihsan eyle sen bizlerin hayatlarına da o bereketten nasipleri yağdır ya Rabbi. Ya Rabbel alemin hedeflerimizde istikamet yok. Şaştık, çivimiz çıktı, dünya savurdu, dünyanın belaları, mihneleri üzerimize yağdı. Biz istenilen oranda hedefimizi güce tutamadık. Emelimiz sahabe gibi büyük emel olmadı. Ya Rabbi sen... Ebu Eyyub El Ensari'nin kapısına baş koyduğumuz şu anda Onu da vesile kılarak Sen onun ve onun gibi olan ashabı kiram efendilerimizin Hedeflerini hedefimiz kıl ya Rabbi Ya Rabbi dünyanın her evine Her çadıra Her binaya Her sineye Her toprağa Ezanı Muhammediye'yi duyurma gibi Ulvi bir hedefin sahibi kıl bizi ya Rabbi Küçük işlerin adamı etme. Küçük işlerin, küçük hamellerin, küçük hedeflerin adamı kılma ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, muhabbetsizlikten sinelerimiz çatladı. Seni de sevemedik. Resulünü de sevemedik. Resulün mübarek ellerinde yetişen ashabı da onların şanına, onların namına uygun bir biçimde sevemedik. Ya Rabbi sevdir bize sevdirdiklerini. Ya Rabbi sevdir bize sevdiklerini Ya Rabbi sevdir bize sevdiklerini Ya Rabbi yerdir bize yerdirdiklerini Ya Rabbi dostuna dost kıl bizi Düşmanına düşman kıl bizi Ya Rabbi senin için sevmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi senin peygamberin bir müjde verdi Bizim için düğün bayram o müjde O dedi ki kişi sevdiğiyle beraberdir Vallahi şu anda söylüyoruz Ever EU belen sarının yanında söylüyoruz. Yetmese de, kifayet etmese de Allah'ım seviyoruz. Sen bizi sevdiklerimizle beraber ile. Ya Rabbi sevdiklerimizden ayırma. Amin. Ya Rabbi iki cihanda da sevdiklerimizle beraber kıl. Amin. Ya Rabbi onların yolunda ilet. Onların yolunda yürüt ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi sevginin işareti ittiba ve teslimiyettir sen peygamberinin sünnetine ittiba etmeyi bizlere nasip eyle yarabbi o sevginin işareti teslimiyettir lebbeyk deyip semine vateyna deyip işittik ve itaat ettik deyip ne söylenmişse Allah'ın kitabında ne söylenmişse senin peygamberinin nisanında onların gereğini yerine getirmektir yarabbi bunu bizlere nasip eyle yarabbi ilimlerimize selimiyet ver Bizi taassup adamı kılma Taassuplar içerisinde Bir ömür bizleri çürütme Cehalet içerisinde çürütme ya Rabbi Cehalet sinelerimizi çatlattı Her geçen gün daha da fazlalaşıyor Ne olur ya Rabbi Sen bize gerçek manada ilim öncelikli amel öncelikli Bir yürüyüş nasip eyle. Gerçek manada Senin rızanı bize kazandıracak senin cemalini bize kazandıracak Senin cennetini bize kazandıracak Sevgileri senin Cennetine yaklaştıracak ilimleri Bizlere nasip eyle Yarabbel alemin Veya ekremel ekremin Hizmet En büyük şereftir Dinine hizmet eden şeref kazanır Tarih bunu yazdı gösterdi Yüzlerce binlerce örneği var En güzel örneği de işte ev sahibimiz olan İstanbul'un tapusu elinde olan imanın insanı olan Ebu Eyyub el Ensari'dir Onun kazandığı şerefin bir hasılasıdır Bugün bu topraklarda olanlar Yarabbi sen bizleri de hizmette daim et Dinine hizmetkar eyle Dinine hizmet edenlere hizmetkar eyle Sen bizleri Yarabbi İslam adına iman adına Kur'an adına Sahabe adına Cihat adına aşk sahibi, sevda sahibiyle, Yarabbi sahabi kadar yapamayacağımızı biz de biliyoruz. Biz diyoruz onlar demedi. Yıkılası viranede, evladı iyal var. Onlar hiç demedi. Ama bizim imanımızın derecesi sence malumdur? Ne olur Yarabbi? Eğer senin dinine hizmet etmeden bu ömür devam edecekse, sen bu ömrü şimdiden nihayet erdir. Sen ömrümüze, senin dinine hizmet etme adına bereket ishaneyle. Ya Rabbi alemin, biz Hazreti Nuh gibi değiliz. Vallahi o, Nuh olarak 950 sene iman adına çırpındı, ama kenanını kazanamadı. Kenanını kazanamamasına rağmen yine de iman üzere istikamette yürüdü. Ya Rabbi biz. Kenan gibi çocukların babası olacak imanların sahibi değiliz ki Sen bizi evlatlarımızda imtihan etme Sen evlatlarımıza namazı sevdir Kur'an'ı sevdir Habibini sevdir Sahabeyi sevdir Ya Rabbi evlerimize televizyonun internetin, dedikodunun yalanın hakim olmasına mani ol Ya Rabbi evlerin sahibi bizleri kıl Bizlerin elleriyle imanlarımız evlerimizde hakim olsun. Evlerimiz Darul İslam olsun. Evlerimiz Darul Erkam olsun. Evlerimiz Darul Kur'an olsun. O evlerimizden cihana, halka halka yayılsın senin mesajların ya Rabbi. Ya Rabbi yarın hesap defterleri açıldığı zaman yüzümüzü ak edecek amellerin sahibiyle. Amellerimize güvenmiyoruz ya Rabbi. Senin rahmetine güveniyoruz. Rahmetinle bizleri yargıla ya Rabbi. Rahmetinle yargıla ya Rabbi. Rahmetinle yargıla ya Rabbi. Göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizle baş başa bırakma ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Günahlarımızı bağışla ve bizleri huzuruna alacağın zamana kadar iman üzere bir hayatın sahibi eyle ya Rabbi. Vesallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed